Inna elhamde lillahi nehmaduhu, vena sta'inuhu, vena sta'firuhu, vena udu billahi min širuri anfusina, vena siyyati amalina. Men yehdihi lillahu, fe la mudi lalahu, ve men yudil fe la hadiyelahu, veshedu en la ilaha illallah. Vahdehu la šarika lahu, veshedu enne Muhammeden abduhuva rasulhu, emma ba'd. Evet, her hafta olduğu gibi, hafta içinde olduğu, bir daha doğrusu cuma günü olduğu gibi, Kur'an ve sahih sünnetin ışığında, İslam fıkhını görüyordu. Ve geçen hafta vacip olan gusüllerini saymıştık. Bize bu kaç tane gusül ve hangi gusül olduklarını hatırlatacak var mı aranızda? Bu Bu ayakta silemiyedir. Yani kaç, kaç, çeşit, kaç çeşit vacip, vacip gusül var? Cünüp hali, vacip kadınlarla hay zanif lo hast bevas ki On nefes. Siz Naci gece, Kardeş gece, hatırlıyor musunuz? Cumayı söylediniz Biz mi? geçen geçen Cuma saydık. Cumayı söylediler Geçen mi? hafta yedi tane usul saydık. Cuma'si Ama 7 tane usul saydım. Ee, yüzeysel olarak bir açıklama getirdim. Ondan sonra ikinciyi anlattık. Bugün üçüncüyü anlatacağız. Ama ilk önce baştan sona kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydık. Üç tanesini bulduk. Üç hangisi? Özellikle ben c derslere katılan öğrenciler. Özellikle Naci kardeş, Eylenki. Fat kardeş. Oca, sayın hocam mı? E, Cülüplükten dolayı kadın hayırlıktan, nifastan e, cün, Cuma günü cenazenin yıkanmasından bayram, e, bayram namazı kesin şey demiyorum da ona. 5 adam iki kişi. Bir de bayılan Müslüman 10 kişi. Bayılan bayılan şeydi. 5 mi oldu, oldu zaten böyle? 5 mi oldu? Beş oldu. Altı tane olay Altı olay oldu. 6 tane olacak. 5 oldu. 6 oldu. Altı mıydı ben? Cuma günü ama cuma günü maç yok. Cuma günü mü? Tabii. Şünnettir diye biliyoruz. E senin bilmen bizi ilgilendirmez canım. Zip <Gülüyor> Efendim? <gülüyor> biz şünnet Evet. Biz <gülüyor> 6 tane saymıştık bir erkek olsun kadın olsun cüpplükkten dolayı <gülüyor> cüpplük ister rüyada olsun ister uyanık olsun o meni şehvetle geldikten sonra o kişi o kişi cüp oluyor Dolayısıyla burada yıkanması nedir 2 eltika el khitanain. erkeğin ile kadının ferşleri birbirine girdikten sonra burada Isten meni insi, ister inmezsini, ki usul vaciptir. I <gülüyor> e, bunun adını ne konec? Iltiqa el hitanin. Türkčeleštirirsek? Turčeleštirirsek, kadn ile erkeğin feršleri. <gülüyor> feršlerin birleşmesini. <gülüyor> feršlerin birleşle, birleşmesi. <gülüyor> ki, erkeğin hašefesi, yani erkeğin zekarinin yuvarlak tarafı, kadn'in hitan, <gülüyor> girdikten sonra. Ve ben demiştik ki burada birçok gençler ve erkekler pot kuruyorlar burada. Onun için biz geçen hafta üstünde çoğu durduk. Ondan sonra e, ölen bir kişi mutlaka yıkanması vaciptir. Ama onu yıkayan banyo yapması yani gusül etmesi vacip midir değil midir? Burada alimler ihtilaf etmişti ve biz dedik ki en doğrusu ölüyü yıkayan kişi yıkanması vacip değildir, tamam mı Ondan sonra, haizli ve nifasli olan kadınlar bir kadın haizli olduğu o zaman veyahut da nifas yani doğum yaptıktan sonra kan kesildikten sonra yıkanması vaciptir. Ama geçen onu izlediğimizde, biz görüşe gördük. Kan kesildikten sonra yıkanmasından da namazlarına başlayabilir. O, biz o şeyle şey, değinmiştik. Daha o yine gelecek önümüzde, Hı. tamam mı? Dedi ki, İmam Ahmet bin Hember Rahimahu, ki kan kesildikten sonra gusul yapmadan cima yapabilir kocası. Hı. Ama Cumhura göre ve sahih görüşe göre e, kan kesildikten sonra aynı zamanda yıkanması vaciptir. Yani yıkanmadan önce bir erkek hanımına hanımıyla cemaat yaparsa günahkardır. Hmm. Tamam mı? Ebu Hanife'ye göre günahkar değildir. Ebu Hanife'ye göre onun mezhebine göre kan kesildikten sonra. Yani mesela diyelim ki bir kadın 7 gün hayız görüyor. 7. günün 8. günün 7. günün sonu ile 8. günün başlangıcında kan kesildi